Bismillah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Salat ve salam ala Kadınların saçını mahrem birinin görmesi abdesti bozar mı? Bu abdestin bozulması farklı bir konu. Kadınların başını mahrem birinin görmesi başka bir konudur. Saçını görmesi farklı bir konudur. Tabii ki kadınların saçını göstermesi haramdır. Ancak bu abdesti bozan hususlardan bir tanesi değildir. bu hususta herhangi bir delil bulunmamaktadır elimizde. Rivayet edilen herhangi bir delil bulunmamaktadır. Dolayısıyla saçın açık olması abdesti bozmaz. Elhamdülillah Rabbil Alemin.